ربنا قيل شيء ان غير ما علم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, Eğer şuayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. Kavminden ileri gelen dediler ki, Eğer şuayba uyarsanız, o takdirde siz mutlaka ziyana uğrarsınız. tam tüm ben innukum derken o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında diz üstü dona kaldılar <gülüyor> şu aybü yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Asıl ziyana uğrayanlar şu aybü yalanlayanların kendileridir. <gülüyor> ذبوا شعيبا كأل لم يغنوا فيه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.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 113. سيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس O ülkelerin halkı inansalar ve sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık fakat yalanladılar bizde ettikleri yüzünden onları yakalayı verdik. <Sessizlik> وَلَاكِنْ <Sessizlik> <Sessizlik> Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken, kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? اَفَاَلْ <Sessizlik>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 شأء أصابناهم بالذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.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 وعليك من أبناءه ولا قد جاءتهم رسولهم. كَذَٰلِكَ <gülüyor> يَطُبَعُ Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. <gülüyor>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 Gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle bırak.'' Miravun dedi ki, Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Kâle bi fe'ti SADİKİN Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi. SADİKİN <gülüyor> ve,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 Sihirbazlar Firavun'a geldi ve eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir mükafat var mı? dediler. Ve <gülüyor> ca'e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 dakika ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamak keseceğim sonra da hepinizi asacağım ne?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 man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 Ant olsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla cezalandırdık. <gülüyor>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 Alâ innemâ tâiruhum ekserahum lâ ya'lemûn. Ve dediler ki, Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمَنًا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 Ah Lanumminen <Gülüyor> Biz ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca hemen sözlerinden dönüverdiler. Belem <Gülüyor> annenhumu rızâ ila ajalinhum badduhu bizde ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.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 القوم الذين كانوا يستضعفون من شرق الأرض وغرب. Like them.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 şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır, yapmakta oldukları da batıldır. sa dedi ki Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım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 Kardeşi Harun'a dedi ki, Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma. <gülüyor> Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de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 nasihat ve her şeyin açıklamasına dair ne varsa, hepsini Musa için levhalarda yazdık. Ve dedik ki, bunları kuvvetle tut, kavmine de onun en güzelini almalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخلوا بأحسنها سأريكم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 kure yi ra kull la ayati la yu'minu Halbuki, ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar, yapmakta oldukları amellerden başka bir şey için mi cezalandırılırlar? وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَذَّبُوا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 La mi Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki ''Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız.''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 ا ن وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء, فلا تشمت بي الأعداء Sahada, Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. <gülüyor>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 Di. Musa’nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet vardı. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden yetmiş adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, Ey Rabbim, dileseydin onları da, beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir.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 قال رب لو شئت أدلتهم من قبل وإياه قال رب لو شئت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 ورحمتي وسعة كل شيء ورحمتي وسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤمنون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 Yes. <laughs> Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır. <gülüyor>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 Altyazı wow, M.K.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 أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر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 مَا ذَبَنَ onlar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 Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik.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 Olmam منهم صالحون minhum Minhum minhum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 دين خلف ورث اَفَلَا <gülüyor> تَعْقِلُونَ Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> يُمَسِّكُونَ bir en kommuz önce Bir zamanlar dağı İsrailğullarının üzerine gölge gibi kaldırdıkta üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimi kuvvetle tutun, ve içinde olanı hatırlayın ki korunasınız dedik <gülüyor>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 bani adamam min dhuhurihim dhuriyatan wa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 يلهف. فمثله كمثلك إن تحمل عليه يلها أو تتركه يلها. ذلك مثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلَبُوا بِآياتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kalmin durumu ne kötüdür. Sen... Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu bulan O'dur. Kimi de şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlardır. Ben...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 Wa la kocisäa nä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 Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. Onlara mühlet veririm. Benim cezam çetindir. <gülüyor> Düşünmediler mi ki arkadaşlarında delilik yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır. ولم يتفكروا ما بصاحبين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 Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, O'nun ilmi ancak Rabbimin katındadır. O'nun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen O'nu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki,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 سَمَا وَيُعِذُ الْأَرْضَ لَا تَأْتِكُمْ إلا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 I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 والذي خانك alone Fakat onlara kusursuz bir çocuk verince, kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir.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 İzlediğiniz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 Onlara bir mucize getirmediğin zaman, ötekiler gibi onu da derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Rabbinizden gelen basiretlerdir. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Ve iden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 Aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> وَأَطِيعُ <gülüyor> Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.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 Ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı.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 واما ودونا ان نغير ذات الشوكت تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بالقلم الذي Bunlar, günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Hatırlayın ki, siz... Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim diyerek duanızı kabul buyurdu. İbdastörü.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 Söylenenler, onların Allah'a ve Rasulüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Rasulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabı. Şimdilik onu tadın. Kafirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Ey müminler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Ya eyyuhallezine amenu iza lequytumullezine keferu zahfen felâ tuvelluhum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 وَمَن وَدِّهِم يَمَئِذٍدُ بُورَهُ إَِّ مُتَاحِ فَِّ قِتَِدٍ أَمتَحزَدْ إِلَ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 وَمَا رَمَيْتَ إِنْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِأُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هُبَلَ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 يَحُفّن قَوْمَ دَجَّانكُمْ مُلْفَنْتُوَ إِنْ تَنْتَغُفُوا لَكُمْ وَإِنْ تَمُدُونَا şey'en an leh'u kefuret Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat edin işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin ya İşitmedikleri halde İşittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. ne Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onlara eşittirirdi fakat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 de öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir One.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 أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطف كنوا الناس فآواكم كن a waakum ey iman edenler, Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin sonra bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Yeah. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. <gülüyor>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 <Gülüyor> Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. اذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ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 Onlar Mescid-i Haram'ın mütevellilileri olmadıkları halde müminleri oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azab etmeyecek? Oranın mütevellileri Takva sahiplerinden başkaları değildir. Fakat onların çoğu bunu bilmez. <gülüyor> Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. İnkar etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın. Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kafirlikte ısrar edenlerse cehenneme toplanacaklardır. İnnel <gülüyor> lezîne esayufiqun gasumma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 İnkar edenlere vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyle. Yok geri dönerlerse kendilerinden öncekilerin hali gözlerinin önündedir. <gülüyor>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 ان كنتم في نتن كله لله Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır. وَنَقُمُ <Sessizlik> اللَّهُ